Işığın göründüğü ufuk, ışık, karanlıklarla savaşarak gerçek derinliğine ulaşır. Güzellik, çirkinlikler içinde daha bir belirginleşir. İyiler, faikiyetlerini tam olarak ancak kötüler arasında ortaya koyabilir. Hiç olmazsa bazıları için bu böyledir. Toplum, huzura ihtiyaç hissettiğinde onu daha iyi duyar, duyar ve onun için ölür ölür dirilir. Rahatı, Gerçek derinlikleriyle ancak meşakkat görmüşler anlayabilir. Cenneti de sırat yaşamış, sırattan geçmiş olanlar. Karanlığın en azgın anı, ışığın şafağını soluklar. Gündüzler, döl yatağı dönemini gecenin bağrında geçirirler. Baharlarda, karın buzun sinesinde. Sebepler bütün bütün tesirsizleşince, ruhları kudreti sonsuz mülahazası sarar, Meşakkat teziri celbeder, fehvasınca, sıkışmada, her zaman ferah-feza iklimleri açılmanın önemli bir rıhtımıdır. İç içe bunalımlarla sarsılıp, çeşitli kaoslar fasit dairesi içinde kıvrandığımız şu günlerde, rahatı, huzuru daha iyi anlayabiliyor, ışığın kadrini daha içten takdir edebiliyor, imanı ve hakka kulluğu, o derin güzellikleriyle daha net görebiliyor, Kaynağı iman, vicdanlarımızdaki hakiki güveni daha engin duyabiliyor, İyiliklere karşı arzularımızın köpürdüğünü, kötülüklere karşı da tiksinti duyduğumuzu daha açık hissediyor ve tam bir iyilik banyosu yapmak için kendimizi şu aydınlık günlerin çağlayanlarına salarak son bir kez daha Ramazan diyoruz. Kim bilir şimdiye kadar kaç defa Ramazan görmüş, Ramazan duymuş, Ramazan yaşamışızdır ama, değişik olumsuzlukların milleti çepeçevre kuşattığı, iradelerimizin çatırdayıp, azimlerimizin sarsıldığı ve gurbet içinde gurbetler yaşadığımız böyle kasvetli bir zaman diliminde, hırpalana hırpalana tam mazlumlaşmanın, her gün ayrı bir saldırı karşısında buruklaşmanın hasıl ettiği farklı bir hisle, bu biraz da kulluk insiyaklarımızdan kaynaklanıyor, Sinelerimizi Rabbimize açıp en içten duygularla sızlanıyor ve ey müsebbibül esbab, sebepler bütün bütün uçup gitti. Düşmanların cefası, dostlarında hal bilmezliği, acz ve zaafımıza inzimam edince yol mülahazalarımızı yoldakilerin hayreti sardı. Bahtına düştük, bizi takılıp yollarda kalan yalnızların talihsizliğine uğratma diyoruz diyor ve içimizi çekiyor, maruz kaldığımız ızdırapları duyma ölçüsünde, ihtiyaç ve ızdırar haliyle onun kapısının tokmağına dokunuyor, böyle bir tevhid mülahazasına, iltifatlarının ifadesi sayılan teveccühlerini, yine ona olan itimat ve güvenlerimizle bekliyoruz ki, bu seviyede tabiatlarımızın derinliklerinde duyarak bir başka Ramazan yaşadığımızı hatırlamıyorum ve yaşayacağımıza da fazla ihtimal vermiyorum… Evet, şimdiye kadar bu mübarek ayı, değişik iltifat esintileriyle defaatle idrak ettik ve defaatle ramazanlaşmaya çalıştık. Millet olarak, şanlı günlerin içli ve derin ramazanları Harbu Harb-ü yaşandığı o tozlu dumanlı günlerin sisli atmosferinde ziyası ve bereketiyle maytaplar gibi yanıp sönen buruk ramazanları… Maddi manevi, iç içe yoklukların ortalığı kasıp kavurduğu hazanlı ramazanları. Azimlerimizi ümitlerimize bağlayıp, hak tecelli eyleyince her işe asan eder, halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder, duygularını mırıldanarak, iftar sahur arası gelip gidip fevkaladeden bir kapı aralanacağı ümidiyle, hep aktif bekleyişte bulunduğumuz canlı fakat yetim ramazanları. Evet, hem birbirine benzeyen, hem de benzemeyen bütün bu Ramazanlar, birer inkisar ve burkuntu faslı da ihtiva etmesiyle, hep aynı tuluyla tüllendi ve gidip aynı gruplarla kapandı. Kapandı ve bize o hicranlı günler adına bir seher yıldızı şarkısı sunup geçti. Şüphesiz, bugüne kadar gelip geçen hemen her Ramazan, Sezilebilen veya sezilemeyen ziyası, nuru ve kendine has tadıyla, adeta başlarımızın üzerinde melek kanatlarının rikkatli sesiyle gelip geçti. Vicdanlarının derinlikleriyle bu yumuşak sesleri duyan hüşyâr gönüller, hemen her zaman bir eşref saate koşuyor gibi, beraberinde bir ebedi doğuşun müjdesini de getiren Ramazan'a yöneldi ve onu duymaya çalıştılar. Bazan, konjonktüre göre, o günlerin ve gecelerin ilham ettiği manalarla, tıpkı havada yumuşakça yüzen kuşlar gibi rahat, ahenkli, mevzun, hallerinden memnun, aynı düzen üzerinde belli bir ufka yürüyüş neşvesiyle, hep güzelliklere konup kalkarak, çevrenin isinden pasından, içlere bulantı levsiyatından alabildiğine uzak ve yaşadıkları hayatın daha muntazam, daha anlamlı, daha derin bir geleceğe aktığı hissiyle dopdolu ve gergin. Bazen de ümidin, neşenin sonbaharını yaşıyormuş gibi tam bir inhizam içinde iradeleri sarsılmış, azimleri kırılmış, beklenti ufukları daralmış, ruh atlasları renk atmış, korkunç bir çözülme ve ayrışmayla sürekli bir irtifa kaybederek Ruh ve mana dinamikleri itibarıyla kendi semalarının üveyki iken, Ayaklarının altındaki arzın sürüm sürüm talihsizleri haline gelmişlerdir. Şimdilerde türlü türlü baskı ve dayatmalar, Tekallükler, tahakkümler, istibdatlar bize varlığımızın yeniden keşfetme imkanını verdi. Evet, her uzvunda ayrı bir ağrı, Ayrı bir sızı bulunan bir muzdaribin her an bütün mevcudiyetini duyması gibi biz de yıllardan beri yaşadığımız mağduriyet, mahkumiyet ve mazumiyetler sayesinde sessiz ama derinden, aheste aheste fakat kararlı, sım sıkı hak mülahazasına bağlı, ancak hakkında hiçbir zaman birileri tarafından bağışlanacak bir sadaka olmadığı şuuruyla ve tam bir metafizik gerilim içinde geleceğimiz adına yepyeni günlere kapı aralayan bir Ramazanla el eleyiz. El eleyiz ve meltemler gibi yumuşak, hareketsiz akan yüksek debili suların görünüşlerindeki sessizlik ve tabi mehabetine denk bir kararlılıkla gözleri gönülleri doldura doldura kendi özümüze doğru yürüyoruz. Evet, bizimle aynı duyguyu paylaşanlar bazen, Havada kanat çırpmadan duran kuşlar gibi mevzun, kendilerinden emin, daha yüksek irtifalara açık ve geniş intihap yelpazeleriyle, bazen her şeye rağmen bir kısım seçenekleri, li hikmetin kullanmadan aktif bekleyişleriyle, bazen kendilerinden beklenenin kat kat üstünde bir temkin ve ciddiyetle, hep dilbeste oldukları mefkurelerine yürüyorlar. Yürüyorlar oruçla, teravihle, mabetle meleklerin hakka yürüdükleri gibi. Fevkalade yumuşak, olabildiğine rikatli, gözlerinde yaş, sinelerinde ürperti, bütün samimiyetleriyle yürüyorlar durmadan. Sabahlara kadar kendilerine rağmen par par yanıp eriyen mumlar gibi, çevrelerine ışık saçıp hep karanlık yudumlayan, yaşamaya boş verip ömürlerini yaşatmaya adayan bu kahramanlar, ellerinde milletin mana ve ruhunu seslendiren enstrümanları, dillerinde geçmişimizin özünden, üsaresinden süzülüp gelmiş argümanları, bize muhteşem günlerimizi iade etme gayreti içinde çırpınıp duruyorlar. Biz de onların bu ulul azmane gayretlerini, bu gayretlerle yükselen zamanı, Gelip geçici bir ana sıkıştırılmış vakitçik olarak değil de, özüyle, varidatlarıyla, ettikleriyle hiçbir zaman tam geçmeyen, bir ucu en kadimlerden daha kadim ve mazinin şanlı bir döneminde, diğer ucuda sonsuza namzet ve hale yaslanmış birbirinden muhteşem bütün devirleri, zaman ve mekan üstü ruhun rasat noktasında Derin bir temaşa zevki içinde seyrediyor ve iman sayesinde ne olmazların olur hale geldiğini hayretle müşahade ediyoruz. Gerçeğe açık bu rüyalarda onları çağrıştıracak saikleri bulabilenler için her yeni gün kim bilir ne bilinmezlere kapılar aralar. Bize buyurun derler, mamum gönüllerimize inşirah üfler ve bizi kendimize ve hale takılı olmadan kurtararak imanın ümidin en ferah feza iklimlerinde gezdirir. Ramazan hem en münasip bir dua, münacat ve hakka yönelme mevsimi, hem de çok canlı bir tedavi kaynağıdır. Onun gök kuşağı gibi rengarenk atmosferinde gönüller her zaman buhurdanlar gibi tüter. Her seher bir şehraim gibi tüllenir, Her koyda yüzlerce bülbül öter. Ramazanın ışıktan ikliminde her hal, Her tavır, her duygu, her ibadet, Bize sadece şanlı geçmişimizden bazı sesleri, Bazı sözleri, bazı düşünceleri, Bazı mülahazaları taşımakla kalmaz, Onun sihirli atmosferinde bazen, Ta öteler ötesinden dahi neler duyar ve neler dinleriz. Hele bu Ramazan, bir uzun imsak döneminden sonra, asırlar boyu süre gelmiş bir sessizliği yırtan Ramazansa. Ramazanın böyle bir aydınlık kaynağı olduğuna inanan bizler, küçüklüğümüz ölçüsünde değil, Ramazanın büyüklüğü ve hak rahmetinin enginliği nispetinde onda öyle bir ahenge erer, Öyle yerli yerine oturur ve öyle ufki bir derinliğe ereriz ki, gönlümüz Hakk'a en yakın olmanın huzurunu duyar ve bütün benliğimiz yer yer onun rahmet tecellileri karşısında râşelerle ürperir, zaman zamanda üns esintileriyle sarıldığımızı hisseder gibi olur. Ey Rab! Seni bilmemek hasret, yakınlık ateş, sinelerde yanan kor, Ocaklardaki ne eş, hele aşkın, hele aşkın, aşkın tam bir cennet. Ne olur aşkınla dirilmeme inayet et, diye mırıldanır, ufkumuzla bütünlüğümüzü gözden geçirir ve içinde bulunduğumuz havaya öyle uyarız ki, hem en saf neşelerle coşan bir çocuk, hem de bin ahı birden duyabilen bir hassas ruh gibi, İki kutuplu bir dünyanın merkez noktasında, elemi zevklerine eş, endişeleri sevinçleriyle atbaşı, ümitleri her zaman temkine dayalı, korkulan reca payandalı, ikilemler içinde ama mutlaka tevhid hedefli, en engin duygularla ufuktan ufağa koşarız. Koşar ve adeta ruhlarımızın kubbesi çatlayıp da, açıkta kalacakmışız gibi bir hisle ürpeririz. Bazen bu mübarek günler içinde yaşadığımız kutlu saat ve dakikalar iç dünyamızı öyle ifşa eder ve sırlarımızı öyle açığa vurur ki ifade etmeye muktedir olamadığımız düşüncelerimizin böyle net seslendirilmesi karşısında sevindiğimiz aynı anda gözün kulağın kalbin önüne geçmiş olmasını düşünerek, haddimize aşmış olma mülahazasıyla da iki büklüm oluruz. Ramazan nesintileri bazen o kadar hale uygun, yumuşak, munis ve beklenenin üstünde cereyan eder ki, gönüllerimiz çok defa tartamadığımız hislerle dolar taşar ve biz sırlı bir akıntıyla kendimizi cennetlere taşıyan bir köprüde, veya bir mecrada sanırız. Sanırız da, bu akıntı kesilecek, bu seyahat sona erecek, erecek de, farkına varmadan, rıhtımına kadar ulaştığımız, bu cennet koridorundan dökülecekmişiz mülahazasıyla ürpeririz. Ne var ki, arkadan hiç beklenmedik şekilde, daha derin bir tedai ve kabaran yeni bir dalgayla, tekrar hudutlarımızı aşarak, kendimizi onun cebri lutfi çağlayanları içinde bulur, hiçbir şey olmamış gibi, bu enfüsî seyahat ve müşahedeye devam ederiz. Ramazanda, hemen her gece, uzun bir yolculuğa hazırlanıyor olma çağrışımlarıyla, yataklarımızdan fırlar, bedenin arzularına bir noktada kerte vurur, dünyaya kapalı, dosta açık duygularla, ona mahrem olacakmışız gibi bir hisle koşar, ve sevinçle köpüren bir hal alırız. Alırız da dört bir yandan gelip bendiğimizi saran bir kısım sihirli esintilerle gündelik düşüncelerden bütün bütün sıyrılır ve adeta uhrevileşiriz. Bu türle ahvalde çok defa eşref saatler ruhlarımıza kendi büyülerini üfler ve gönüllerimizde sonsuzun ateşini tutuştururlar. Böyle anlar bize o kadar içli, o kadar tatlı, o kadar munis ve o kadar yumuşak gelir ki, böyle bir süreçte zamanın saniyeleri, saliseleri o kendilerine has nefasetleriyle ruhlarımızın derinliklerine sindikçe, bir vuslat çağına girdiğimiz hülyalarına kapılarak varlığımızın kubbesi çatlayacakmış da öteye geçecekmişiz gibi olur. Aslında... Canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim, o ne senindir, ne benim mülahazasını paylaşanlar için bu tabi bir vetiredir. Bu ledünni hisler içinde, ömrün dakika ve saatleri o kadar halavetli geçer ki, onların üzerimizden böyle süratle gelip geçmelerinden adeta rahatsızlık duyar, ve keşke bu şirin zaman parçacıkları hiç geçmese, Zaman çağlayanı bu kadar hızla akmasa, Akmasa da, iftar vaktinde yudumladığımız soğuk bir şerbeti, Akıp geçtiği her noktada duyup zevk ettiğimiz gibi, Bu kutlu dakikaların saniye, salise ve aşirelerini de öyle hissetsek temennisinde bulunuruz. Güneş her sabah bizim bu duygularımız üzerine doğar. Her öğlen minarelerden yükselen ezanlarıyla bizde bu hisleri çağrıştırır geçer. Her grup ruhlarımıza hem sevinç hem de hüzün kaselerini birden sunar. Her gece bir halvet büyüsüyle gelir ve bizi bürür. Bürür ve dilimizin bağını çözer. Bize içimizi dökmemizi fısıldar. biz de bu sese Seccadelere koşarak, hasret ve hicranlarımızı söyleyerek, sevinçlerimizi mırıldanarak, bazen inleyerek, bazen de çığlık çığlık seslerimizi yükselterek cevap veririz. Böylece, düşünce ufkumuzda hep aynı ruh, aynı mana ve sürekli onunla irtibat yollarını araştıra araştıra bir koca ay, gitme deyip yalvarmamıza rağmen çeker gider. Çeker gider ama, onun hilalinin gruba kapanmasını mütakipte, güneşler gibi ufkumuzu aydınlatan bayramla yüz yüze geliriz.